지 갖다 Kainat bugün 27 Eylül Perşembe, yıl 2012, ay 9, gün 271, Hızır 145 1433 Hicri Zikkade 11, 1428 Rumi Eylül 14 Günün tarih, 11 yıl önce bugün 27 Eylül 2001'de kaptan, avukat, yazar, profesör doktor Gündüz Aybay İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 271. Yaprak dolması, zeytinyağlı bakla, salata, muhallevi. Büyük Saatli Marif Takvimi No, no. Elçek tabib. Elçek Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete haftanın dördüncü Açık Gazetesi başladı Ömer Madra, Can Tombil ve Sefa Söyler'den oluşan ekiple birliktesiniz. Bir kez daha hatırlatalım. Mert Öztekin iş Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Ee, evet. Şimdi e, bugünün haberlerini okuyacağız ama girişte Neşet Ertaş'ın Anamalar başucumda Oturur adlı türküsünü çalarak başladık Neşet Ertaş e, Abdal geleneğinin belki de son temsilcisi Halk Ozanları geleneğinin büyük bir e, müzisyen, büyük bir Ozan dün Ahi Evran Camii'nde Kırşehir'de memleketinde Son yolculuğuna gönderildi. Burada da gene Türkiye'ye özgü tuhaflıklarda da yok değildi. Mesela Kırşehir Belediyesi'nin de tabutun üzerinde kendi reklamını yapıyor olması çarpıcı bir görüntü oluşturdu doğrusu. Ama, ama bunlara girmeyeceğiz. Yani... Bütün hayatı boyunca zaten ezilmiş, aşağılanmış ama buna rağmen başını tamamen dik tutup, Fevkalade bir duruş sergilemiş olan sadece müzik hissiyle müziğiyle değil. Aynı zamanda bütün hayattaki duruşuyla pek çok tevazu tevazuyla da pek çoğumuzda örnek olan Neşet Artaş'ın bu ilk bestesiydi. Anamalar baş ucunda oturur. Bu, bunun hikayesi de garip belgeselinden Can Dündar'ın şöyle anlatılıyor. Yani çalgıcıların düğünlerde çalgıcı kahyası oda oda çalgıcıları gezdirirken babasıyla birlikte ilk bu işe başladığı zaman Neşet Ertaş da bir odada da bir genci görmüş. Baş ucunda ağlıyor. Ve oradan esinlenerek yapmış. Babası Muharrem Ertaş da Kendisi de büyük bir ozan olan Muharrem Ertaş'ta bize garip derler yavrum. gönülde garip demiş ve böylece de kendisine e, mahlası da e, müzisyen olarak ve şair olarak, halk şairi olarak kendisine aldığı adı da bu şekilde garip olarak bulmuş. Neşet Ertaş dün binlerce kişinin, eşlik ettiği bir törenden sonra gömüldü. Gömülmesinde de babasının ayak ucuna gömülmesini istemişti. Onu bile beceremedikleri görülüyor. Sonunda tekrar Kültür Bakanı'nın müdahalesiyle yeni bir mezar kalınmış. İşte bunlar da Türkiye'ye özgü diyebileceğimiz özellikler. Güle güle ve günaydın Neşet Ertaş diyelim Evet Şeye bakacak olursak Tarihte bugün Bugün dünya turizm günüymüş Kutlamıyoruz Geçiyoruz 1995'te bugün Genel ev sahibi vergi rekortmeni Matilde Manukyan'ın Otomobilinde bir Büyük patlama olduğu Manukya'nın ağır yaralandı, Şoförünün de öldüğü bir suikast haberi var 1998'de bugün Google'ın web sitesinin açılması var 1905'te Fizik Dergisi Uluslararası Fizik Dergisi Annalen der Fizik Yani fizik yıllıkları Albert Einstein'ın diye birinin e, bir maddenin süre durumu onun enerji içeriğini kapsamını e, kapsamına bağımlı mıdır başlıklı bir yazı yayınlamış ve orada o bu yayımlanan makalede de E eşittir mc kare denklemi de ilk defa fizik dünyayı izah eden e, Olayda 1905'te bu makalede ortaya çıkmış. 2009'da da Gine'de Yüzbaşı Musa, Musa Dadis'in Öncülüğündeki askeri junta, Musa Dadis Kamara pardon tam adıyla Bir stadyumda stady, 28 Eylül Stadı diye adlandırılan bir stadyumda bir protesto gösterisi yapıldı sırada halkı basmış. Protestoya katılan insanları öldürmüş, yaralamış ve onların ırzına geçmiş. Sonra da darbe böylece devam etmiş yoluna. Bu sene kaçtı acaba? 2009. 2009. Günün olaylarını da bu şekilde açtık. Şimdi Seyfettin Gürsün, pardon, Mithat Sancar'la beraber bir darbeler tarihi adlı program yapacaktık ya. Onun için ufak ufak notlar tutmaya başladım ben. Ama Yine yi de ekleyelim bu listeye galiba. Valla böyle ufak ufak notlarla yetiştirebilir misiniz işi bilmiyorum ama. Bakalım. Yeniden darbeler dönemi 2000'lerde yükselişe geçmiş gibi görünüyordu. Ama neyse ki Türkiye'de de bunların sonunun geldiği gibi bir de kendi payına dünyada en çok darbe yapan Modern tarihte yakın tarihte en çok darbe yapan ülkelerden biri Yani son 60 yılının tarihi darbeler Darbe teşebbüsleri ve çeşitli girişimleriyle dolu bir ülke Evet şimdi bakalım haberlerimize neler var bugün bir saatlik bir programa sığdıracağız. Genel biraz özet olacak ama öncelikle büyük öncelik gene dünyanın gezegenin durumuna ilişkin haberlerde herkesi şaşırtan hatta şoke eden yeni bir analiz çıkmış Reuters'dan da e, görebiliyoruz. Çeşitli ajanslardan da var. Ve e, 20 ülkenin finanse ettiği insani ve kalkınmaya ilişkin insani gelişme ve kalkınma kuruluşu DARA diye kısaltılıyor adı. Onun tarafından 20 ülkenin ortaklığında gerçekleştirilmiş araştırmada insan topluluklarına ve mevcut ekonomik gelişmelere nihai darbeyi küresel iklim değişikliğinin vuracağına dair büyük bir rapor var. 100 milyon kişi ölecek. 2030 yılından bahsediyoruz. 2030'a kadar yani 18 yıl var 2030'a kadar. 2030 ve senede 5,5 milyon insan ölecek. Yani Türkiye'nin nüfusunun epey üzerinde bir insan kaybına yol açacak. Evet, bu ölen Ölümdeki insanların ki 10 yıl içinde 12-10 yıl bile yok. Bu ölen insanların büyük bir çoğunluğu 90'lık bir oranı e, gelişmekte olan ülkelerden gelecek ve ölüm sebebi olarak da e, bu açıklamada hava kirliliği, açlık ve yine iklim değişikliğinden kaynaklı olan hastalıklar olacağı söyleniyor bu ölümlerin sebebinin. Evet, hastalıklar tabii açlık dışında işte deri kanserinden permafrostun erimesinden dolayı metan gazlarının fışkırıp büsbütün ortalığı mahvetmesinden ve deniz seviyelerinin yükselmesinden ev ve iş yerlerinin içerisinde ve sokaklardaki hava kirlenmesinden balık ve deniz ürünlerinin yok olmasından biyolojik çeşitliliğin tükenmesinden ve ormanların Yıkıma uğramasından bahsediliyor. 2030 yılına gelindiğinde ise yılda 6 milyon insanın hayatını kaybedeceğinden bahsediyor. Bu sebeplerden ötürü. 2030 senesi belki de ilginç bir tarih. Çünkü geçtiğimiz sene içerisinde yine aynı aylarda, Ekim ayında bir eşik olarak görülüyordu 2030 yılın. 2030 yılında 2 derece artış olarak geçeceğine dair bazı haberler vardı. Reading, Oxford, Victoria, Wellington Üniversitelerinin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan bir e, tehlike eşiği olarak nitelendiriliyordu 2030 senesi. Fakat bu sene içerisinde yaşadığımız olaylardan sonra galiba bu eşik biraz daha yakın tarihe alınmış durumda. Evet. Kony Hedegaard da Avrupa Birliği'nin iklim e, su meselelerinden sorumlu eski Danimarka'nın bakanı e, Kony Hedegaard zaten geçen hafta Guardian gazetesine yazdığı bir yorum yazısında da bunların aşırı hava olaylarının, iklim olaylarının artık normal olduğunu ve yeni normale alışmamız gerektiğini böyle çok ender görülen, çok uzakta görülen şeyleri şimdi her gün her yerde görüldüğünü de belirtiliyor. Bu rapor Dara'nın raporu gene de bakıyorum da hem Huffington Post'tan görüyoruz Reuters haberi hem Guardian gazetesinden de çıkıyor fakat Maalesef pek şey değil. E, gazetelerde yer bulabilmiş değil. Mesela Türkiye'de radyo, e, televizyonlarda bizden başka bunu veren var mı bilmiyorum. Ben rastlamadım şahsen fazla. Büyük konuşmak istemem ama bütün gezegen hepimizin hayatını ve çocuk çocuk torun torba hepimizin hayatını birinci derecede ilgilendiren 100 milyon insan ölecek diyoruz. Ve bir de ekonomik boyutu varmış. Belki o daha fazla ilgilendirir insanları. Fırsat mı? Fırsatlardan bahsediyorsunuz? Yoksa... Fırsatlardan evet. evet. Yani iklim değişikliği yeni bir rapor bu da. Fiona Harvey'in raporundan okuyalım. Guardian gazetesinde bu da ikinci büyük haberimiz. Zaten yılda 400 bin kadar insanın ölümüne şimdiden yol açan iklim değişikliğinin dünyaya... 1,2 trilyon dolar tutarında bedele mal olduğunu da hesaplamışlar. Yani dünya gelirinden gayri safi dünya içi hasıladan 1 onda yüzde, 1 onda her yıl tıraşlanıp götürüyormuş. Böyle bir Rapordan da bahsetmemiz mümkün. Ama yani Türkiye'deki medyanın da o kadar günahını almayın. Onların da bu işi takip edebilecek kadar canlı başla çalışabilecek insan yetiştirebilecek durumları yok galiba. Çünkü her sene hatta son, son zamanlarda her ay yeni bir rapor çıkıyor ve bu raporlarda sürekli birbirlerini güncelleyen... Evet. durumlar haline geliyor ve takip etmesi zor oluyor. Tamam. Şundan... Ben bunların ama hepsini bir kes yapıştır kes kopyala yapıştır yöntemiyle bir kocaman durum raporu. Kocaman dediğim yani 3-4 sayfalık kompakt ama çok yoğun bir durum raporu zaten bir yere yaptığım bir konuşma da gün yapmıştım. sunmuştum yazılı olarak. Şimdi bunu etraflıca biraz daha genişletip bu yıl destekçilerimize bu ay sonunda, yani birkaç gün sonra rapor olarak sunmaya çalışacağız. Evet, yani radyo şu olarak. şeyden bahsediyordum. Örneğin, Marxist.org sitesinden yayınlanan bir makale vardı. İklim değişikliğinde tehlike şeyi 2030 yılında 2 iki derece artış olarak verilen bir başlık vardı. Burada da şeyden bahsediliyor. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre. 5 yıla kadar dünya yüzeyinde yer yer görülecek olan sıcaklık artışının 2060 yılında tüm, tüm dünyada hissedileceğinden bahsediliyor. Yani bu 2060 yılı biraz olarak... Ge geriden takip ettiklerine hiç şüphe yok Marksist Orgun. Ama 2011 senesinde belki de yayınlanan rapordaki bu sene yaşanan gelişmeler de göz önüne alınmadan yapıldığı için bilinmeden yapıldığı için Evet yani biraz artık yakından takip etmekte çok yarar var. İnanılmaz bir insani ve gelişme ...sonuçları olacağı... ...ap açık ortada... ...hatta... E, e, ...bu... ...Climate Vulnerability Monitor... ...diye bir araştırma... ...ben e, biraz önce... ...ufak bir hata yaptım... ...onu hemen düzelteyim özür dileyerek... ...tek bir raporda hem... E, ...insani büyük kayıpları... ...hem de ekonomik uğrayacağı... ...dünyanın kayıplardan bahsediyormuş... De, ...ekonomik tarafında da... E, şeyden bahsediliyor. Yani hızla yükselen bu dereceler ve karbona bağlı kirlenme 2030'da dünya dünya içi hasılanın gayri safi hasılanın kaybını da %3,2'ye kadar çıkartacakmış. Yani tam bir yıkıma doğru gidildiğinin haberleri var ama bunu daha fazla bugün e, zamanımızı buna ayıramayacağız maalesef. Çok çok önemli bir rapor olmasına rağmen benim görebildiğim elimizin altındaki 12 14 kadar gazete geliyor. Hiçbirinde birinci sayfada en azından görmedim. Tabii hepsinin diğer iç sayfalarına göz gezdirme fırsatımız olmadı, olmayacaktı. Ama bu haberi de birinci sayfadan vermeyecekse e, gazeteler doğrusu merakla hangi, yani cehennem geliyor, ne kadar kaçınılmaz bu soruyu sormaktayız. Şu anda atmosferdeki karbondioksit oranı parçacık, milyonda parçacık sayısı itibariyle 350 olması gerekiyor. En fazla hacim şu anda 392'nin üzerinde ve her yıl 2 da artıyor. 2 parçacık milyonda bir de tabii metanı hiç hesaba katamıyor kimse. Yeryüzünün en güçlü, bu yeryüzünü bir battaniye gibi saran, küresel sıcaklığa yol açan bu gazların en tehlikelisi metan fışkırmaya başlıyor. Özellikle permafrost diye adlandırılan sürekli donmuş toprakların ısınmayla çözülüp içindeki fosillerin metan saçmasıyla Ortada Bu daha önce 251 milyon yıl önce sonra 55 milyon yıl önce büyük çöküşlere yol açmıştı. Yani hayatın bitmek üzere olduğu çok bir pamuk ipliğiyle %95'inin yok olduğu hayatın bütün hayattan bahsediyorum. Yeryüzündeki durumlara gelinmişti. Onlardan 10 kat daha fazla karbon çıktı. Şimdi o dönemlerdekinden hesaplanıyor düşün yani. %5'e kadar hayatı indiren şeyin şimdi volkanlardan göktaşlı çarpmasından filan. Bu şimdi kalkınma, büyüme ayarları ve tüketme yüzünden olan bir şeyden bahsediyoruz. Peki geçelim. Geçelim ama bu kış içerisinde galiba göreceğiz gene. Çünkü oldukça soğuk ve sert bir kış geleceğinden bahsediyordu uzmanlar. Özellikle bu Kuzey Buz Denizi'ndeki erimeden sonra Şimdi yeniden Türkiye'deki gazetelerde görmeye başlarız. Mini çağı ne küresel ısınması minvalinde atılan başlıkları. Ama bütün dünya şeye doğru koşulmuştu biliyorsun. Yani bu kutupların eridiği ve görülmemiş bir şekilde eridiğini Kuzey Kutbu'ndaki buzların söylendiği zaman petrol, aa orada petrole gidelim dendi de biliniyordu. İlk defa yalnız Shell ve Gazprom gibi petrol devleri planlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Greenpeace gibi aktivistlerin bütün direnişine rağmen. E, fakat ilk defa Total, e, dev, bir petrol devi olan e, Fra, e, Fransız Total'in CEO'su, yani baş yöneticisi Christophe de Marjorie e, bunun Financial Times'a verdiği bir şeyde demişti, mülakatta bunun bir felaketle sonuçlanacağını önlenemez bir kirlenme yaratacağını en kırılgan bölgede söylemiş. Bu bir petrol baronundan geldiği zaman belki daha dikkate alınır. Üstelik de kendi sicili de feci. Hı. Erika Tankeri parçalanıp kırılıp o karaya oturduğunda maaşın oralarda feci şeylere yol açmıştı. Atlantik tarafında galiba Fransa'nın ama e, gene de bir e, sağduyuya yakın bir sesin böyle bir petrol devinden gelmesi çok e, ilgi çekici bir şey peki devam edelim yolumuza önemli e, haberlerden bir tanesi Birleşmiş Milletler toplantısı devam ediyor Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu var ve bütün işte başkanlar konuşuyorlar Ülkeler adına. Bu arada Julian Assange, WikiLeaks kurucusu Julian Assange da Birleşmiş Milletlere telekonferans yoluyla e, ilginç çok e, çarpıcı bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri WikiLeaks'i ve bütün insanları yok etmeye e, politikasından vazgeçmelidir dedi. Biraz kulak verelim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 günümüzdeki en büyük savunucularından Julian Assange bir e, iddia da yok hakkında fakat bazı şeyler var ya yani savcılık hakkında hakkında herhangi bir suçlama yapmadığı halde iki kadının kendisine işte kasten yırtık prezervatifle e, Cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen bir İsveçli kadının bir de bir başka İsveçli kadının da ben uyurken bana e, tecavüz etti demesinden dolayı İsveç tarafından isteniyor. Ama e, geri verildiği takdirde İsveç'e yani sor, e, sorgu vereyim demesini de İsveç hükümeti kabul etmedi. İster İsveç'te yapalım bunu demişti. E, İsveç'te kaldığı sürece... Daha sonra da İngiltere'ye kaçtıktan sonra, İngiltere'ye gittikten sonra İngiltere'de de verebilirim demesini kabul etmemişlerdi. Şimdi de ekvatordaki, buradaki, Londra'daki bir ekvator büyük açığından kalıyor. Evet. Haziran'dan beri. Evet. Ve ayrıca Assange'e yöneltilen suçlamalar ve kanıtlarda da bazı gelişmeler vardı bunların doğru olmadığına dair. E, polise teslim edilen e, prezervatifte Assange'ın DNA örneğine rastlanılmadığı belirtilmişti. Evet, bu Geçmiş da yeni. Günlerdi. Çok evet. önemli aslında. Yani Julian Assange bu konuşmasında biraz önce küçük bir ses kaydı olarak size iletmeye çalıştığımız kaydında ben e, temel bir anlamda özgürüm. Çünkü ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğüne sahibim. Bunu da ama Ekvador'un bana e, siyasi sığınma hakkı bağışlaması ve pek çok başka ülkenin de buna destek olması sayesinde kavuşabiliyorum deyip oldukça önemli bazı şeyler de verdi. Uluslararası hukuktan madde Birleşmiş Milletler Antlaşması ve sığınma sözleşmelerinin maddelerine göre muhakkak saygı gösterilmesi gerektiği. Çünkü Amerika'nın Bradley Manning'e yaptıkları hatırlanacak olursa 900 güne varan bir şeyde bizzat Amnesty Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'ında işkence işkence ya tekabül ettiğini söylediği şartlarda bütün gün boyu saatler saati günde 16 saat kadar ayakta durmaya çırı çıplak yaşamaya mahkum edilen ve daha henüz sorgusu bile başlamayan herhangi bir e, mahkemesi de davası bile görülmeyen Bradley Manning'e yapılanlar e, ki muhtemelen Essence suçlaması için yapılıyor. Bu da ortaya çıktı. Glenn Greenwald gibi önemli Amerikan hukukçularının ve yazarlarının söylediği gibi. Yani Julian Essence'in de bu, bu muameleyi Amerika'ya iade edilip İsveç zayıf bir ülke olduğu için Amerika önünde ve ondan sonra da bununla karşılaşacağı ortaya çıkacak. Çok da hakikaten insan bazen insanlık haline düşünüyor. Esencin e, avukatlarına gösterdikleri ten sözünü ettiğin bu yırtık prezervatif davasında 100 sayfalık bir doküman hazırlamışlar. İsveçli adli tıp yetkilileri evet onun değil. 100 sayfalık De doküman ne? sonucunda ortaya çıkmış onun anladı, <gülüyor> ortaya evet. çıkmış. Öbür hanım da şimdi 29 yaşında o da uykumda bana tecavüz etti diyende de ben itiraz etmedim diye değiştirmiş daha önceki şeylerini. Aslında yoktur diye. Zaten Julian Assange her ikisiyle de cinsel ilişkiye girdiğini reddetmiyor, kabul ediyor ama bu karşılıklı rızaya dayalı bir şeydi diyor. Zaten bütün kanıtlarda onu gösteriyor. Çünkü bu olayların ceryan edildiği söylendiği olaylardan Sonraki günlerde birlikte gülerek çekilmiş grup fotoğrafları var. Her iki hanım başka İsveç'in korsan partisi liderinin de bulundu. hoş bir partiden de fotoğraflar var. Şikayet etmiş olsaydı zaten diyor ki Julian Assange'de ilk kadının bu yırtık Evet, iddiasında bulunan kadının ben onun evinde de kalmaya devam ettim ve bir hafta daha kaldım. Ve hiç bahsetmedi böyle bir şeyden diyor. İsveç'te de uzun süre kalmıştı. Neyse böyle de ilginç bir olay da var. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra da Yunanistan ve İspanya'da halkın sokaklara inmiş olduğunu. Müthiş. Yani polisle de zaman zaman çatışmalar ama çok büyük gösteriler olduğunu. Yani sokaklara geri döndüğünü isyancıların rahatlıkla söyleyebiliriz. Suriye'de başkent Çam'da bombalı saldırılar. Halep, Humus, Şam ve sınırda. Ayrıca da Akçakale sınırında Tel Abyad kasabasında çatışmaların devam ettiği haberi var. Japonya Uzak Doğu zıtlaşmasında da yeni bazı gelişimler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Başbakanın da bir görüşmelere ilişkin bir yani PKK ile Oslo sürecinin kesilmesiyle ilgili de bazı konuşmaları var. Onlara da değinme fırsatı bulacağız. Evet Amerika Birleşik Devletleri de uyarmış. Soba borusu gibiymişiz. Ne açıdan? Genelkurmay Başkanı ABD Genelkurmay Başkanı terörle mücadelede tavsiyede bulunmuş. Emniyet, Genel MİT MIT ve dışişleri arasında çok iyi koordinasyon sağlanmalı. Yoksa e, terörle mücadele için bu soba borusu halinizden çıkın demiş. Soba borusu. ilginç. Bir de son olarak belki şeyi de söyleriz. Mardin Savcılığının da Tuğ General Musa Çitli açtığı davada. Göz altında kayıp dosyaları için bir örnek olabilecek emsal olabilecek durum demiş. Göz altındaki kayiplere. DNA'lı ilk kanıtta gelmiş. Bu da bir dönüm noktası. Küçük ama önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Haftanın dördüncü Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Sefa Söyler'le devam ettiriyoruz programı. Evet gelelim bütünüyle geri dönen bu isyan dalgasına oldukça önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Binlerce kişi İspanya parlamentosunu salı günü kuşattı. Arkasından da çarşamba akşamı da devam etti. İkinci gününe de girdi ve büyük bir e, seçilmiş liderlere karşı da muazzam bir güvensizlik ifade edildiği görülüyor. Occupy Congress hareketi de, denebiliyor şimdi okupa hareketinin de işgal hareketinin de bir amerikadakinden fazla bir ses yok şu son sıralarda ama geri dönecektir diye de düşünülüyor ama burada dönmüş olduğu kesin yani e, başbakan mariano ha hahoyun e, muhafazakar hükümeti yeni e, kemer sıkma tedbirlerini bugün açıklayacak. Ve saatler süren gösterilerden sonra polis, robokop polisler kelle kulak girdiler. Bu kelle kulak girişi İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Díaz da radyoda yaptığı açıklamasında dün akşamki gösterilen yasa dışı olduğunu ve memurların harika bir şekilde müdahale ettiğini söylemiş. Evet yani hiçbir şey söylem hiçbir yerde değişmiyor gayet klişe kalıplarla. Yani iş, i̇ş İşleri Bakanımızın Demir Joblar hakkında söyledikleri İdris Naim Şahin'in de söylemiyle hiçbir farkı yok evet. İspanyadaki ne bakanıydı? İçişleri i̇ş Bakanı Bakanlımı olarak Evet İşçileri Bakanı Demek ki bütün İş Bakanları birleşiniz Joblarınızdan başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur bu şekilde harika bir şekilde diyebiliriz Harika diyebilirsiniz evet ve e, 35 kişinin tutuklandığı haberi vardı. İlk şeyde dün akşamkini bilmiyorum. Bu ilkinde 60'tan fazla insan yaralanmıştı. Ve büyük bir şey olayı var. Yani Yunanistan'da da var ama öncelikle İspanya'dakine bakalım. Yani büyük bir işsizlik meselesi söz konusu ve sokakta kalmak korkusu var. 5 milyondan fazla işsiz insan var. Öğrencilerin de ancak bursla okuyabildikleri bir durum var ve burada kongre aslında yani parlamento sorumlu tutuluyor ve sıradan insanların politikacılara, banka, bankacılara bankerlere, mali sisteme ve kapitalist sisteme, bu buramıza geldi, basta, yeter artık demenin zamanı geldi diyorlar. Bütün göstericilerle yapılmış demokrasi, nada, hani, konuşmalar vardı. Maalesef ses olarak iletemiyoruz. Yani vaktimiz yok çünkü. Sadece özetleyerek geçebiliriz. Ama sürdürülemeyecek bir durum olduğu aşikar deniyor. Öncelikle. Yani insanların bütün kurumlara, yalnız hükümete ve meclise, parlamentoya değil, bütün kurumlara olan güvenleri e, sarsılmış, daha doğrusu yıkılmış durumda. Ya, mesela şeyden yemekhanelerden, çorba e, dağıtan yerlerden bahsediliyor. Üzerlerindeki etiket, tabela değiştiriliyormuş. İnsanlar utanıyor çünkü komşunu, konu komşuya görünmekten aç olduklarını, orada yiyecekleri. Ancak oradan yediklerini göstermek için orayı böyle kafe gibi filan gösterme girişimleri oluyormuş. Yani bir açlık var. İspanya'dan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük, Avrupa'nın en büyük, en gelişmiş ülkelerinden biri. Hem kültürel hem ekonomik hem de çeşitli bakımlardan. Evet, ülkede gittikçe derinleşen bir ekonomik kriz yaşanmakta. Ee, gerileme yaşanmakta pardon. Evsizlerin durumu var. Ve yiyecek bankası diye laflar varmış işte. Yiyecek bankası dedikleri çorba dağıtılan yerler yani. Aş dağıtılan yerler. Şimdi mesela Maliye Bakanı kimmiş? İspanya'da. Ee, Luis de... Windows. Evet, Luiso Windows. O Lehman Lehman Brothers'ın İspanya'daki kolunun başındaymış daha önceden. IMF'nin eski başkanı Rodrigo Rato neymiş, o da Bankia diye yani de, büyük bir banka devi kuruldu ve izli başlar sonunda onun da başındaki o adam ve 23 milyar avroluk bir Kurtarma paketiyle kurtarıldılar. Bankaya böyle bir şey alıyor. Buna insanlar da e, kabul edilmez buluyorlar. Ve 15 Mayıs Hareketi diye adlandırılan şemsiye örgüt herkesi bir araya getirmişler getirmiş durumda. Ve şimdiye kadar İspanya tarihinde her zaman sosyal hareketlerimiz vardı diyor. Maria Carion diye bir e, muhabirle konuşmuş Demokrasina'a. No. Ve Maria Karion diyor ki 15 Mayıs 15 M hareketine kadar e, pek çok sosyal hareketimiz vardı ama parça parçaydı. Hepsini birleştirdi 15 M hareketi ve sonuçta büyük bir yaratıcı stratejilerde geliştiriliyor yani 15 M anahtar kilit rolü oynuyor diyorlar. Ve işin ilginç tarafı bu yeni bakanlar yeni kanunlar çıkartmışlar. Tıpkı Quebec'te olduğu gibi yeni kanunlar. Mesela parlamentoyu basmak gibi, meclisi basmak suçu 20 yıl ve vatana ihanet anayasayı tayir Tebdil ilga gibi kanunları da yürürlüğe sokmaya çalışıyorlarmış. Ya biz bir şey yapmıyoruz ki kuşatıyoruz demişler. Hakikaten müthiş fotoğraflar vardı parlamentonun çevresinde. Polisinde arada kaldığı ilginç bir İnsan denizi gibi e, biz böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Yani terörizm gibi yüksek suçlar, vatana ihanet suçu gibi yargılamaya kalkacaklar. Ama bunun başaracağını, bunu başarabileceklerinden emin değilim doğrusu. Evet bir diğer taraftan da İspanya'daki özerk yönetimler de bu var olan ekonomik krizden kendilerini kurtarmak istiyorlar. Ve bunlarla alakalı da bazı haberler geliyor. En son e, Katalan hükümeti bir e, özellik çağrısı vardı. Daha geniş haklar tanınan bir özellik çağrısı vardı. İspanya'daki 17 özellik yönetimden biri olan Katalonya'da e, ekonomik krizin etkisiyle yayılan bu ayrımcı e, ak akıma kat e, Katalan hükümetine dahil olan Katalan hükümetine de destek vermiş. Ayrılıkçıların halkın kendi geleceğini karar vermesini istediğine dair de Anadolu Ajansı kaynaklı bazı haberler var. Bu konuda da e, gittikçe Yoğunlaşan bir siyasi gündemi de var İspanya'nın. Evet İspanya'da hem okupa işgal hareketi hem de indignados birleşmiş durumda ve ikinci günle de devam etti. %22'si İspanyadaki hane halkının, ahalisinin %22'si şimdi yoksulluk sınırının altında yaşıyorlarmış. %26'nın üzerinde bir işsizlik oranı var, buna bunu kabul etmiyorlar. Çok ilginç aslında. Bu polisye tedbirler sürdürülebilecek mi ve katyan kimse bilmiyor ama bu kadar büyük kitlelerin sokakta tekrar dönmesinden sonra hiç kolay olacağı benzemiyor. Aynı şey Yunanistan içinde olduğu gibi geri döndü. Başbakanın, baş, gene muhafazakar Antonis Samaras hükümeti, koalisyon hükümeti ve binlerce, belki on binlerce kişi genel grevle ortalığı sarstı Yunanistan'da. Evet ortalığı sarsmalarının sebebi de hükümetin 11.5 milyar dolarlık, milyar euroluk pardon, son tasarruf öndemlerine karşı çıkmaları ve bu tasarruf öndemlerini kabul etmemeleri Yunanistan'ın 130 milyar euroluk varan ikinci kurtarma paketinin 31 milyar euroluk dilimine ihtiyacı var. Fakat ülkenin üç ikisinin yoksulluk sınırına yaklaştığı ve işsizlik oranlarında tırmandığından bahsedilmekte. Evet ve bayağı ciddi bir genel grev de yapıldı. Ha. Yunan işçileri genel konfederasyonu GSEE -E var evet ama komşuda yapılan bu kitlelerin Kamankçı grevi... sendikalarının da ADEADEY diye kısaltılıyor ikisinin birleşmesiyle ve şeyde de da destekliyor Komünist Partisi de destekliyor KKE. Chipras da ilginç bir konuşma yapmış yani tam bir felakete doğru sürüklüyorlar demiş ki fakat Sonunda yeni bir seçim olur. Tekrar seçimden seçime gidiyor ya. Ben gelirsem de biz gelirsek Siriza koalisyonu gelirse demiş. Böyle yolda yollarımıza, yollarınıza gül döşeyeceğim. Kırmızı halı törenleri yapacağız anlamına gelmez bu. Yani hiç kimse Siriza'ya bütün umutlarını bağlamasın. Onlar bizi kurtaracak diye demiş. Biz bizi bir tek şey kurtarabilir kendimiz ancak bir araya gelirsek demiş kendi kaderimizi kendi ellerimizi alırsak demiş ve geniş büyük halk hareketleri büyük protesto hareketlerini teşvik etmiş bu tedbirlere karşı kemer sıkmalara karşı bakalım bayağı ilginç sokakları yeniden ele geçirmiş durumdalar ama dediniz bahsettiğiniz ve okuduğunuz haberde zannedersem Türkçe Değil. İngilizce'den okudunuz. Çünkü Türkçe yayınlanan bu tip haberler genellikle Atina'daki protesto gösterilerinde yaşanan gerginliklerle alakalı oluyor Türkiye'deki basından. Ee, hükümetin bu kemer sıkma politikalarını protesto etmek için insanlar alanlara çıkmıştı. Ve polisle arasında bazı çatışmalar çıkmış. Ve bu çatışmaların oldukça detaylı bir e, halini görebiliyorsunuz sizin anlattığınız detaylardan ziyade. Evet, ben daha çok şeyden takip etmeye çalışıyorum işte Guardian gibi liberal İngiliz Britanya gazetelerinden. Bunlar yakından takip ediyorlar. Ben onlarla yani Türkiye'deki basına da bu konuda da fazla güveninemeyebileceğini düşünüyorum. Evet Atina'daki sokaklarda ama e, Troyko'ya boyun eğmeyeceğiz ve AB IMF defo sloganlarının atıldığını Evet. Belki de e, inanabiliriz bu sloganların atıldığına. Evet bunlar atılıyor. Avrupa Birliği, IMF dışarı diyorlar. Bir de tabi Avrupa Merkez Bankası'nda kastediyorlar Bir Troika derken, üçlü derken. Onu da geçiyorum. İlginç bir haber daha var. Onu da hemen söyleyelim. Geçen yıl bu Occupy sırasında Kaliforniya Üniversitesi'nde Davis kampusunda gerçekleşen müthiş bir olay olmuştu ve oturan sakin sakin oturan öğrencilerin üzerine bir polis gelip bu çevik kuvvet tipi polis gelip anti terör polisi şişman da bir böyle hafif göbekli öğrencilerin gözüne oturan oturma grevi yapan Sessiz bir şekilde oturan öğrencilerin hepsinin gözüne gözüne filit sıkar gibi sineğe, e, şey göz yaşartıcı gaz sıkmıştı. Ve öğrenciler eşi benzeri görülmemiş bir protesto hareketiyle hiçbir şiddet şeyine, tahrikine kapılmamışlardı. Üstelik daha sonra da orayı terk etmeyip e, Davis'deki kampustaki rektörün de rektör hanımın hiç müdahale etmemesini de protesto ederek o, o yoldan geçerken toplantıdan sonra hatta onu bir ara yayınlayalım mı yayınlamayalım mı diye tereddüte düşmüştük Mert'le sonunda yayınlamadı. Çünkü bir şey anlaşılmıyordu sesten. O gecenin karanlığında sadece kadının arabasına giderken rektörlük makamından çıkıp toplantıdan öğrencilerin sessiz öğrencilerin arasından geçerken topuk ayakkabı sesleri sadece tık tık tık gidiyordu. Ve öğrenciler protesto ediyorlardı. Nasıl polise teslim edersiniz koca üniversiteyi diye. E sonunda ilginç bir şey olmuş. ve 1 milyon dolarlık bir tazminat ödemeye karar vermiş öğrencilere. 1 milyon Üniversite. dolarlık. Evet. Paylaştırılacakmış öğrencilerin arasında 21 şey var. 21 öğrencinin şikayeti var onlara verilecekmiş hatta yakınlarına da verilmek üzere belki başka zarar gören ve müdahil olanlara verilmek üzere 100 bin dolar da bir kenara ayrılmış İlginç bir şey yani bu da Onlardaki biber gazı doğal değil miymiş yani ben dünya genelindeki tek tip zannediyordum biber gazlarını bizdekinden farklı galiba kimyasal içeriğe de sahip Bilmiyorum yani o konuda bir ayrıntılı bilgi yok yalnız bu çavuş John Pike cezalandırılmış birkaç ay boyunca ücretli izne çıkarılmış bunu da cezası bu olmuş yükselen şey harçları protesto ediyordu öğrenciler yalnız şeyi bu araştırma için yani gaz sıkan öğrencilerin gözüne gaz sıkan bu Pike'ın e, soruşturması için 230 bin dolardan fazla para harcanmış. Sor, sadece soruşturma için. Bu mi? halkın evinden çıkıyor tabii. Evet. evet. E, Amerikan yargı sistemi de bir ilginç işliyor bugünlerde. E, gene belki bu mimaride verilebilecek bir haber daha var. Afganistan'da geçen yıl e, taliban'a ait olduğu söylenilen 3 e, kişiden üzerine idrarını yapan 2 Amerikalı Deniz Piyaz nezisi de yargılanma yolundaymış onların bu e, yargılama süreci ne kadar pahalıya patlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki şu andaki durumu kendilerinin oldukça pahalıya patlamışa benziyor sırf yani bu olayların da e, bu tip görüntülerin de e, bir zincir zincirin bir halkası olarak geldiğini düşünürsek ama de, bu... Oldukça zor bir dönem evet, yaşıyor Amerika Birleşikleri. Evet. Ve öğrencilerin şeyi de başarılı aslında. Ee, şimdi dönersek bir saniye için Davis'teki kampüstteki e, Kaliforniya Üniversitesi'nde sonuçta hiçbir tahrike kapılmayıp e, bu mücadeleyi sürdürdükleri için de sonunda devede kulak kabilinden sayılabilecek. Üstelik gene halkın cebinden çıkacak bir tazminat alıyorlar ama... Üniversitenin geri basması ve özür dilemesi, öğrencilerimize böyle davranma hakkımız yoktu demesi de çok önemli bir şey. Onu, özellikle onu söylemeyi unuttum. Yani biz öğrencilerimize adaletsizlik, haksızlık yaptık o gün. Ve muhakkak onlara layık değil ama küçük bir şey vermek zorundayız diyor. Ve öğrenci işleri dekanı Jonathan Stein. Los Angeles Timesa böyle bir şey denmiş. Ve açıkça biz öğrencilerimize böyle davranamayız. Bunu da açıkça söylemenin zamanı geldi. Hata yaptık ve şimdi bunu düzeltiyoruz demiş. Bu da kolay kolay her yerde rastlanabilecek bir açıklama değil. Güzel bir gelişme. Bir güzel gelişme de işte Mardin savcılığının Türkiye'den Tuğ General Musa Çitli açtığı dava Göz altında kayıp dosyaları için örnek emsal olma yolunda diyor Radikal Gazetesi'nin birinci sayfadan Hasan Mesut Hasan Benli'nin haberi özel haber Derik'teki bunu takip etmeye çalışmıştık biz de açık radyo dinleyicileri için kimsesizler mezarlığında geçen yıl çok sayıda mezar açıldı ve savcılık Musa Çitili 13 ölümden sorumlu tutuyormuş maktul bilerek öne sürülüp öldürüldü terörist olduğuna dair hiçbir emare yokken kimsesizler mezarlığına gömüldü. Musa Çitili, Avcıl dahil, av, maktul Avcı, Vecdi Avcıl dahil 13 kişiyi hunharca öldürmekle suçluyor. Bu da bir Türkiye'de ilk ve önemli bir gelişme, bir dönüm noktası diyebiliriz. Ve son olarak da şeyi söyleyelim bu saati kapatalım. Başka nereden bir televizyon kanalına terör konusunda açıklamalar yapıyor. Oslo sürecine de değiniyor ve İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir diyor. Süreç kesilmesinin nedenini de iletişimdeki samimiyetsizlik olarak nitelemiş. Evet, Hürriyet gazetesinin bu konuyla alakalı ilginç bir haberi var. Sadece başlık haline geliyor. İmralı'ya kardeşini gönderdik diyor. Ama haberin içeriği yok ilk sayfada. Detaylarını içeride bulabilirsiniz. Mehmet Öcalan'ın 21 Eylül Cuma günü gizlice İmralı'ya gittiğinden bahsediyor. İmralı gibi bir adaya nasıl gizlice gidebileceği de ayrı bir tartışma konusu galiba denizaltıyla falan gitmiş olması gerekiyor. <gülüyor> Herhalde evet. Evet şimdi bitirdik ve çevre ve ekoloji hareketleri avukatların hazırladığı ekoloji hareketi gündemine geçiyoruz. Bugün Şehrazat Mercan'la konuşacağız. Konumuz da Ege maden davaları. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Şehrazat Hanım. Günaydın İzmir'den Günaydın. Diyelim Ege dedik başlığına ama evet. Evet Ege Maden davaları üzerinde biraz konuşacağız herhalde değil mi? Evet, yani bu Ege Maden davaları biliyorsunuz Bergama-Ovacık süreciyle başlayan birçok hukuksuzluk, mahkeme kararlarının uygulanmamasının Türkiye'de alışkanlık haline gelmesi gibi bir süreçle başladı. Ve bölgeye sürekli işte İzmir-Gebze Otoyolu'nun yapılmasından tutun, Çandarlı Limanı'nın yapılması, Ala'nın sanayi açılması gibi Böyle çok yoğun, esasında kendi yaptıkları planlara bile birazcık dışına çıkan çok ağır bir baskılama sonucu burada adına maden dediğimiz ama daha ziyade taş çok yaygın şekilde açılmasının, işletilmesinin kolaylaştırıldığı, kontrolsüz bir şekilde çok arttığı bir süreci yaşıyoruz biz burada. Yani bununla ilgili size şimdi 5 dakikada ne anlatılır bilmiyorum ama yani 5 saat anlatsak bitmez. Ama benim gördüğüm şey şu ne yazık ki idarenin yani hükümetin bürokrasinin mahkeme kararlarını uygulamama. Yani daha doğrusu bir dernekler zaten dernekler örgütlenmesi çok arttı son 10 yılda. Göre halkı, üreticilerle davalar açıyoruz. Tam biz bir karar alıyoruz. İptal ettiriyoruz işlemi. Ee, yani Bazen de hatta yürütmeyi durdurma kararı alıyoruz. Esas hakkında iptal kararı verilmeden yeni bir karar beslediliyor. Ve orası o işletme çalışmasına devam ediyor. Yani böyle bir vahim bir e, süreç yaşıyoruz. E, bunun yanı sıra bu, e, bu yöndeki açtığımız davalarda mahkemelerin biraz daha e, böyle dava açanların öğrenmesinden itibaren açtığı davaları değil de ilanından itibaren neden açmadınız gibi süre yönünden, taraf ehliyeti yönünden özellikle barolara arkadaşlar anlatmış olabilirler. Bizler evet. sadece mesleki konularda dava açın yönünüzdeki çevre salonlarıyla ilgili davalar açamazsınız türünden bir ehliyetten red kararları çıkmaya başladı. Yani biz hem e, i̇darenin devletin işlemleriyle sıkıştırılmış durumdayız Hem de bu açtığımız davalarla Kamu denetimini sağlamaya çalıştığımız halde e, Yani mahkemelerinde Bu hak aramanın yolunu daraltan Bazı kararlarına rastlamaya başladık Bu Türkiye için çok vahim bir gelişme Yani bölgemiz için de çok Bence tehlikeli görüyorum böyle bir süreç yaşıyoruz biz evet, peki ve bir saniye araya girebilir miyim ee, yani şunu Tabii, sor, e, sormak istiyorum e, Şehrazat Hanım özellikle bugüne kadar işte 9 haftadan beri haftada 2 gün bu ekoloji hareketi gündemi programını yapıyoruz ve sizin grubunuzdan çeşitli farklı pek çok farklı yerdeki evet. meseleleri inceleyen avukatlar avukat hukukçu arkadaşlarımız Hemen hemen aynı şeyi söylüyorlar paralel olarak. yani Büyük bir tasallut var hem bu evet. de, yürütmeden hem de yargı organı da maalesef yeterince buna e, engel olucu bir nitelikte değil. Buna karşılık ama bütün e, sizin de bildiğiniz gibi e, çeşitli arkadaşlar... Ee, halkın yerel e, direnişinin de önemli bir set çekme yönünde önemli bir mücadele verdiğini de söylüyorlar. Buradaki durum, İzmir'deki durum nasıl? Ege, ben Ege'deki, Şimdi tabii biz buradan İstanbul'u da izliyoruz. Siz daha çok daha büyük bir şehir, ölçeyi çok farklı ama yani bizim İzmir'de de e, İzmir demeyeyim çünkü bizim davalarımız Muğla, evet, Fethiye'den e, Çanakkale'ye kadar olan bölgede benim dosyalarım var. Yani her yerde bunun hem yargıya taşıma yönünde e, çabaları, e, çalışmaları var, dernekleşmeler var. İnsanların bir araya gelip, hatta Fethiye'de yani e, bir çimento fabrikasıyla uğraştığımızda İngilizlerle falan bile çalışmıştık. Yani İngilizler gelmişler, Türkiye'ye yerleşmişler, <gülüyor> çok beğenerek, severek. E, o, o, buraların böyle kirletilmemesi için onlar da birlikte, bizimle birlikte uğraş veriyorlar. Yani bu çok yoğun ama insanlar bu kararların uygulanmama sebebiyle yargıya güveni demeyeyim yani yargıda daraltılma yoluyla olabilir belki. Yani idareye artık yürütmeye güveni zaten kalmadı ya da çok azaldı. Yani yargı kararlarının zaten uygulanmaması yönünde esasında sadece bu hükümet değil. Geçmişten gelen koalisyon hükümetleri de aynı şeyleri yaptılar. Şimdi belki bu daha fazla arttığı için daha çok görmeye başladık. E, o yüzden yani böyle bir e, aslında burada çok büyük sıkıntılar var. E, bu tür davalarda, bu tür şeylerde planlamalarda çok büyük sıkıntılar var. E, sonu nereye gidecek ben de merak ediyorum. E, hatta diyorlar ki işte taş ocağı deyince Türkiye'de aklımıza siz geliyorsunuz. Hemen arıyoruz internetten. Ya beni aramayın artık diyorum. Yani keşke devlet otursa planlamasına kendi uysa. Doğru düzgün planlama yapsa, halkı kalsa hakikaten halkın katılımı diye bir de bir toplantı yapılıyor biliyorsunuz bu evet. chat sürecinde. Yani o çok uyduruk, samimiyetsiz. Zaten bir son 3-4 senedir bütün bölgelerdeki davalarımız öncesinde bu tür toplantılar hep artık protesto etmeye başladık. Evet, Toplantıyı bu... terk ediyoruz, farklı eylemler yapıyorlar. Hukuk... Son olarak Orhan'ın Yağcılar Köyü'nde işte kahveyi biz açmadık. Kahvecinin işi vardı zaten. İmam gelip açmış devlet görevlisi olduğu için. Biz farklı bir yerde bir toplantı yaptık. Yani değişik değişik şeyler yapıyoruz ama bunların e, bence yürütmeyenin ne derece etkili olduğunu belki bazı olaylarda mücadeleyi görebiliyoruz. mücadeleyi sürdürerek işte. göreceğiz. Şimdi süreyi maalesef doldurduk ama bunun bu konuları konuşmaya elbette e, devam edeceğiz. Çok teşekkürler Şehir Hazreti. Rica Allah. ederim. Ben kolaylıklar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Bize hem de radyo olarak destek verdiğiniz için. Yani ve bu beş dakikalar falan hiç yeterli değil de hani bir dokun bin a türünden ama devamını getireceğiz bu bir sürekli İnşallah, sağlayacağız pek. Çok teşekkürler. teşekkürler ekoloji hareketleri gündemi çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor.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 Zafer Çağlayan arasında bayağı ilginç, çok eşine de kolay rastlanmayan bir hükümet içindeki ekonomi sorumluları arasında bir diyalog var, polemik. Tabi onu konuşacağız elbette ve Türkiye'nin durumunu. Ee, izin verirsem bir dakikalık bir ses kaydımız var. Herkesin söylediklerini de yansıtan. Önce onu dinleyelim sonra tartışmaya başlayalım. Olur tabi. İhtiyatı asla elden bırakmayacağız. Henüz normale dönmüş bir küresel ekonomik yapı yok. Bir bakıma sisle ve virajlı bir yolda otobüs kullanan şoföre eğer yolculardan ya kardeşim niye yavaş gidiyorsun? Baskaza baskaza dendiğinde herhalde şoför dinlemeyecektir. Gereğini yapacaktır. O sorumluluğun bilincinin yerine getirecektir. Dolayısıyla mutlaka dikkatli gitmemiz gerekiyor. El frenli çekerek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 transfer dediğimiz yani sosyal güvenlik kurumunun özellikle açıkları beklerinin daha üzerinde gidiyor. Yani işte sağlık çünkü biliyorsun çok oldukça geniş bir kapsayıcı sağlık sigortası yapıldı Hı -hı. vesaire. Yani evet. ülkede aslında tabi refah arttırıcı bir dizi şey bunlar harcamalar ama aynı zamanda tabi bunların eğer bütçe açığını büyütmek istemiyorsanız daha çok kaynakla karşılanması lazım. Orada da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 Aynı zamanda kredi üzerindeki bazı sınırlamaları getirmiştir işte malum bu değil mi düzeltme hareketi için hı hı. bunu yapması isteniyor. Şimdi bu bunları yaptığınız zaman yani daha yüksek bir bütçe açına izin verelim yani gazı basmak bunu hani iktisat politikalarına tercüme edecek olursak işte daha yüksek bir bütçe açına izin verelim parayı da ucuzlatalım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 süreci ne şey etmek çok zor o zaman devam ettirmek biliyorsun yüzde on üstüne çıkmıştı yani biz birbirimize rekoru kırdık diye tabii çok övündük ama aynı zamanda cari açık rekoru da kırdık onu ondan çok fazla bahsetmedik yüzde onu geçti cari açık o bunu sürdürülemez oldu belliydi. bu nereye gidiyor işte şu genel şoför ve otobüs metaforu kullanacaksak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 Şimdilik e, bu, bunlara eğer siz yeterince iş yaratamazsanız o zaman işsizlik artacak. Şimdi dolayısıyla hani işte biz büyümeyi e, şey çevre açısından işte küresel usumaydı, şuydu bu. Onlara biz de uyum sağlayalım, o, o duyarlılığı gösterelim. işte büyümeyi de çok yüksek. Onun bir manası yok falan. Bu biraz lüks bizim için tabii bu tartışma. Tabii Büyümenin çevreye olan etkisi aynı. Daha fazla enerjiyi kullanacağız, mecburuz. Ama o enerjiyi mi, bu enerjiyi mi tabii ki tartışmamız lazım. Bu ayrı bir konu bunu. Belki başka bir detayla evet, evet, tartışırız. Ama mutlaka bizim bu bu kadar yani yılda net 600 bin minimum büyük yolcusunu 650 bin iş yaratmamız lazım. Şimdi yüzde üç büyüme, bu bu kadar işi yaratmak için yeterli değil. Hatta yüzde bile sınırda.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 ister istemez kaçınılmaz olarak e, istihdama yansıyacak. Oradan da tabii işsizliği arttırıcı bir etki yapacak. Şimdi o zaman bu tartışma e, daha da alevlenecek. E, Çağlayan'la Babacan arasındaki tartışma tabii daha geniş bir e, bu cephede sadece bu ikisi yok karşılıklı olarak. E, bir tarafta hükümet içinde bence tamam Çağlayan sözcülüğünü yapıyor ama yani gaza basalımcılar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 şeyiyle sürekli olarak propagandasını yaptığı bir nüfus artışı şeyiyle de hiç bağdaşır bir tarafı yok gibi geliyor insana. Rasyonel. E tabi yani onu dindese hani diyelim ki çiftler başbakanımız böyle diyor dedi çoğu işte başbakanı seven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 daha çok kadın işgücü piyasasına giriyor, işte daha çok her şeye rağmen genç işgücü piyasasına giriyor ee, ve bunlara e, yeterince iş bulmak için bizim büyümeye ihtiyacımız var ve benim tahminim e, hesaplar geçmişteki performans ya yani minimum minimum buçuk beş büyüme lazım yüzde bile yeterli değil işin e bu büyümeyi nasıl sağlayacağımızı şu anda Türkiye olarak bilmiyoruz çünkü iç talebe dayalı. Büyümek kolaydı dışarıdan işte borçlanarak ama bunun da sonuna geldik. Şimdi bundan sonra ihracata daha çok dayalı bir büyüme lazım. Bunu da tam başarabilmiş değiliz. Daha doğrusu yeterince, yani tamam ihracata dayalı bir büyüme sürüyor bir yıldır. Fakat bu büyüme yeterli değil, düşük bir büyüme.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 de Amerikan ekonomisinin de %2'lik bir kaybı yurt içi gayri safi haslı açısından. Ha. Hindistan'ın da %5 gayri safi iç açısından. Peki nedeni ne bunun? Yani iklim değişikliğinin tarım e, üretimi etkisi. Evet üzerinde, hepsi. Değişikliğinin... Evet, tarım, deniz seviyesi yükselmeleri, hmm. mahsulden şey, hmm. kirlenmeyle mücadele, sağlık harcamaları. E Tabii bu, bu, bunları biz hiç tartışmıyoruz. Evet. Haklısın. Çok önemli raporu, bir yani belki bu raporu bana da yollarsan tabi yani bunun üzerinde konuşmamız programda bundan üzerine konuşabiliriz Türkiye tabi o kadar acil sorunlarla karşı karşıya ki bu daha uzun vadeli bakılmıyor bir türlü ama mesela yüzde bir yurt içi gayri safi hasıla kaybı da düşük gelirli nispeten düşük gelirli ülkeler Çok için korkunç öngörülmüş tabii. korkunç rakamlar var. bunu tartışmamızda. Çok büyük bir evet. yarar olabilir yani. Şey, raporun evet, adı abi. da zaten şey, sıcak bir gezegenin soğuk hesapların rehberi diye verilmiş. Çok ciddi Hı. bir rapor yani. Evet, evet. pek Bana da onu, onu getirsen. Can hemen yollar sana. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat evet, Ekonomik Gidişat'ın ardından kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Konuğumuz Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı Hakan Gürvit programcı olarak daha çok müzik alanındaki çalışmalarıyla tanıdıkları ama buna karşılık kendisinin uzmanlık alanlarından biri de tıp ve özellikle de nöroloji 21 Eylül geçen hafta Dünya Alzheimer günüydü ve Alzheimer hastalığı dünyada çok büyük önem taşıyan gittikçe büyüyen ve çaresi konusunda da önemli gelişmeler henüz olmayan çok önemli bir konu Son zamanlarda yayımlanan bazı raporlarla da Alzheimer günü vesile ederek geçmiş günü vesile ederek son zamanlarda çıkmış önemli bazı yayın organlarında, bilimsel organlarda çıkmış Alzheimer'la kötü beslenme arasındaki bağlantının ortaya çıktı. Bunu bunun da çok önemli bir ...konu olarak karşımıza çıktığı görülüyor... ...ya yani obezite... ...aşırı yeme ve... ...şeker... E, diyabet hastalığı ile... ...ilişkileri konusunda çok önemli... ...bazı raporlar çıktı, şimdi Hakan Gürvit ile... ...onu birazcık... ...konuşmaya, sizinle paylaşmaya... ...çalışacağız. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9... ...Açık Gazete burası ve... Hakan Gürvit'le beraberiz. Hoş geldin Hakan. E, merhaba, merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, canım, şey değil, Protest müzikleri programı değil. E, evet, evet. programı değil. Ayrıca da Açık Şemsiye'de değil. Açık Şemsiye'de değil. Açık Gazetede olduğum için de kendi koltuğumda oturmuyorum. Orada sen oturuyorsun. <gülüyor> Koltuğumu bırakmıyorum. Biliyorum, biliyorum. Gözüm yok zaten. <gülüyor> Evet şimdi bu özellikle ben geçen bir süreden beri zaten çeşitli bu beslenme meseleleriyle falan ilgilenirken şeker hastalığındaki büyük yükselmeyi falan da kaygıyla takip ederken karşıma özellikle Dünya Alzheimer Günü'ne yakın zamanlarda birkaç önemli makale çıktı. E, çaresiz e, buradaki bilgileri e, bizi aydınlatman için seni e, davet etme de buldum çareyi yani özellikle George Monbiot'un Guardian'da 11 Eylül'de e, çıkan e, yazısında e, zihin hırsızları diye yani aşırı e, yemekte obezite ve özellikle de bu şeker e, yüklemesi yapılan yerlerde şeyde yani e, yağ, tuz, şeker e, mısır e, şurubu e, yine beslenen e, bol bol reklamını gördüğümüz şeylerden sonra dünyada bir e, Alzheimer'in de bir çeşit e, obezite e, pardon şey, e, şeker diyabet e, türü olduğu hatta ortaya çıkmış. 3 diyabet 3 tip 3 diyorlarmış diye ve Bundan sonra da bunun 2050'de 100 milyona çıkacağı ve muazzam bir salgına yol açacağı gibi kaygılar var. Biraz bu konuyu konuşalım mı? E, gayret edeyim e, Ömer abi. Şimdi e, nasıl başlayalım? Şöyle herhalde e, aslında e, genlerimizin beklediğinden çok da uzun yaşıyoruz. Bu avcı toplayıcı atalardan borç alınan genler bizim işte 30-35 yaşımızda ömrümüzü tamamlamamızı beklerken işte Asıl modernitedeki bir dolu gelişme ile birlikte son 200-300 yıl içinde işte bu katlanarak arttı ömür Bunun da bir bedeli var elbette Başlıca bedellerinden biri de demans gibi görünüyor Demans işte bir şekilde, e, hani latincesini de doğrudan çevirecek olursak zihinsizleşme, zihni yitirme gibi e, düşünülebilir. Bunun e, yüzlerce nedeni var belki ama e, birincisi, açık arayla birincisi Alzheimer hastalığı. E, aslında... Bir 70 yıl boyunca Alzheimer 1906'da ilk tanımlamasından bir 70 yıl boyunca son derece nadir bir hastalık olarak düşünülmüşken 1970'lerden itibaren gördük ki aslında senil demans denilen, yaşlılığın bulaması denilen şey hemen daima Alzheimer hastalığı. 1970'lerden itibarendir ki bunun bir temel e, e, halk sağlığı problemi olduğu ortaya çıkmış ve ondan sonra işte e, e, gerek sağlık araştırmalarının, gerek hükümet politikalarının e, ilgisi, eforunu e, üzerinde odaklamaya başlamıştır. E, dolayısıyla da hani ömür uzadıkça e, bu problemin artacağı, belki e, salgın lafını e, analojisini orada e, evet. kullanmak lazım. Çok, çok aşikar. Eğer Şimdiki e, müdahale yeteneklerimizle kalırsak 2050'ye kadar. Evet bir de yani iki şey var ben dünyadaki bu Alzheimer Derneği'nin alt orga baktım. Alzheimer Derneği'nin internet üzerindeki şeyinde. E, Amerika'daki rakamları veriyor esas olarak da bir zaten Alzheimer, Amerikan web Hı -hı. sitesi bu anladığım kadarıyla. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 6. önemli ölüm sebebi olarak yükselmiş hiç artık nadir bir şeyden bahsetmiyoruz. E, ve daha da vahim olanı %66'lık e, kısa bir dönemde %66'lık korkunç bir denebilecek bir yükselme gösterdiğini söylüyor. Bir de daha da bana e, ürkütücü gelen şöyle bir şey oldu. Zaten ilk 10 hastalık e, ölüm sebebi arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık değil tabi kazalar filan da var bunun içinde ama önlenemeyen tedavi edilemeye hatta yavaşlatılması bile mümkün olmayan tek e, sebep budur diye de bir açıklama var. Yani e, Amerika'daki e, Amerika'nın özellikle ön plana çıkmasının nedeni işte bu savaş sonrası kuşağı baby boomer denilen e, kuşağında Alzheimer yaşına gelmesi evet. bu, bu tarihlerde. Dolayısıyla da e, özellikle de sayının artması beklenen zaman. E, müdahale. Müdahale bir 90 yıl için yoktu. 90'ların e, ortalarından, başlarından itibaren e, mütevazi de olsa e, müdahale biçimleri en azından var elimizde artık. E, yavaşlatmak. E, elimizdeki müdahale biçimleriyle hastalık 1 ila 2 yıl kadar hı. yavaşlayabiliyor şimdi. Hı hı. Bu çok mütevazi görünebilir ama düşün ki hastalığın sıklığı 65 yaş üzerinde her 5 yılda bir katlanarak artıyor. Yani 70 yaşındakilerde 65 yaşındalara göre iki misli evet. hastalık sıklığı. 75 yaşında bir öncekine göre iki misli. O zaman... Olur da bir gün hastalığı 5 yıl kadar yavaşlatacak. 1-2 yıl değil de bir müdahale biçimi olsa elimizde. Ama bunun e, toplumsal karşılığı e, son derece manalı olacak. Çünkü bir anda verili bir anda hasta sayısını da yarıya indirmek mümkün olacak. Her 5 yılda bir katlanarak arttığına göre. Evet. E, bütün gayret de... E, yani... E, As, bu 70'lerin, 80'lerin e, deki değişiklik yani e, hastalık bir presenil demans son derece nadir bir hastalık değildir. Fakat başlıca bir toplum sağlığıdır. E, görüşünden itibaren baş döndürücü bir gelişme var hastalığı anlamakta, neurobiolojisini kavramakta ve dolayısıyla e, nedene yönelik müdahalelere e, ulaşma e, ihtimali açısından. Evet. Şimdi burada tabii bizi e, yani sosyal ve siyasal açıdan da ilgilendiren ilginç de bir nokta çıkıyor. Yani bu şey baş döndürücü gelişmeler arasında herhalde şey de var. 2005'te diyabetin bir başka formu Hı -hı. olduğunun bulunması geliyor ve orada da araştırmacılar bu New Scientist'te çıkan araştırmada anladığım kadarıyla ensülinle ensülin benzeri büyüme faktörü denen Hı -hı. IGF arasında bunların sadece pankreas bezinden değil aynı zamanda beyinde de hı hı. üretilmekte hı hı. olduğu ortaya çıkmış. Bu önemli bir buluş herhalde. Yani beyindeki ensülin üretimi de birçok fonksiyonu var. Yani hem glukoz metabolizmasına yol açıyor. yani Yardımcı oluyor. Hem de o bir sinir hücresinden ötekine hı hı. iletişimi kurmakta. Şimdi o zaman bu çok önemli bir durum kazanıyor çünkü junk food denilen işte kötü beslenme bin bir türlü kötü yiyecek içeceklerin durumunda. Ee, o zaman bayağı katastrofik bir etkisi olabileceği. Çünkü doyduğunu haber veremiyor beyin birbirine, hücrelerine ve durmadan yemeğe yol açabiliyor. Belki de önlemek ve yavaşlatmak için çok önemli bir özellikle de hem reklamlarda hem de okullarda kimi yerde yasaklanıyor ama İngiltere'de mesela geri alındı Son okuduğuma göre Türkiye'de de e, bu tip şeylerin kantinlerde, okul kantinlerinde satılmasına tekrar başlanmış. İlahi Tuksal yazmıştı Taraf gazetesinde mesela. E, bu bayağı bir sınıf savaşı diyor mesela Monbio. E, yani yoksullar daha çok bu ucuz yiyecekleri alabiliyorlar tabi. Halbuki hükümeti de etkileyen yürütme, yürüten sınıf elitlerde, de, endüstride buna gazlayıp gidiyorlar. Böyle bir mücadele var. Ne Nasıl yorumlayacağız bunu? Ee, bir insülin mekanizmasından başlayayım istersen. Ee, evet yani işte bütün vücut enerji kullanmak için şekeri hücre içine e, alabilmeli. İnsülin de bunu yapıyor. <gülüyor> ee, bu Beyin içinde böyle. Beyin istisnai bir şekilde bütün bedenin enerji gereksiniminin %70'ini kullanıyor. Dolayısıyla beyin için iyiden iyiye böyle. Zaten Alzheimer hastalığı da glikoz metabolizması bozukluğunu gösteriyor. Nitekim bu görüntülenebilir pozitron emisyon tomografisiyle. Alzheimer hastalığına istila ettiği ve iyi çalışmayan beyin bölgelerinde glikoz hipometabolizması metabolizma azlığı e, ile e, kendini işaretliyor. O evet, coğrafyaları evet. gösteriyor. Alzheimer bir metabolizma hastalığı evet, olarak karşımıza evet. çıkıyor hani, yani. Diyabet 3 biraz çarpıcı olsun diye bulunmuş e, her hafta bir laf tabii ki. yani Alzheimer eşittir diyabet 3'ü e, hani tam ilmi olarak e, kullanamayız ama çok iyi bir slogan tabii ki. E, çok enteresan bir e, denge var. Aslında Alzheimer hastalığında sorunu yaratan protein çöpleri. Hmm. O protein çöplerinin hücre içinde ve öncelikle de aslında e, hücre aralarında o demin söylediğin e, e, beyin hücreleri, nöronların birbiriyle konuştuğu yerlerde tam sinaps denilen yerlerde bu protein çöpünün, amiloid beta denilen protein çöpünün <gülüyor> evet. e, birikmesi. E, amiloid beta'nın Normal bir işlevi var elbette ama o işlevini bitirince ortadan süpürülmesi gerekir. Bir takım çöpçülerle deyim yerindeyse şaperon moleküller deniyor buna. Bunlardan bir tanesi de çok iş yapanlardan biri. Biri de insülin degrade edici enzim. İnsülini yıkan enzim. Hı hı. Düşün ki eğer bir insülin rezistansı söz konusuysa ki diyabet 2 böyle bir şey. O zaman sistemde bol bol insülin var ve insülin degrade edici enzimin gidip vücutta insülin'i parçalaması gerekir. Oysa onun beyinde işi var. Aminoid betayı temizlemesi gerekiyor. Beyinde evet. çalışacağına mecburen gidiyor. Periferide, sistemde, vücutta insülinle uğraşmak zorunda kalıyor. İyi hipotezlerden biri bu. İnsülin degrade edici enzimin düşmesi ve çöp Toplama sistemlerinin e, yetersiz kalması. Gerçekten e, beyinde insülin e, bir nevi bir e, mimari e, faaliyete katılıyor. E, plastiste diyoruz bunu. Evet. Aslında her yeni e, anı parçası ileride hatırlanmak üzere kaydedilecekse bu plastik değişikliğin olması gerekiyor. İnsülin de bu plastik değişikliklere, yeni sinaps mimarisine bir aracılık eden temel moleküllerden biri. Bu amiloid beta çöpü ise onun tam tersine çalışıyor. İnsülinin nöronda yapışacağı reseptörü kapatıyor hep e, bu e, faaliyetler e, sinir hücresinde bir reseptöre bağlanıp molekülün e, ilgili sinyalizasyonu e, başlatması lazım. Oysa ki e, tam hani, e, ringde ya da arenada e, birbirleriyle e, güç için savaşan iki e, ayrı silahşör gibi düşünmeli. Amelioid beta ile e, insülin. Evet. E, dolayısıyladır ki e, birinden birinin galip gelmesi e, sistemi tersine çeviriyor. Amelioid beta galip geliyorsa o zaman Alzheimer yönünde gidiyoruz. E, İnsülin galip geliyorsa o zaman e, Alzheimer'den korunma yönünde gidiyoruz e, gibi düşünülebilir. E, beslenme. E, bütün epidemiyolojik veriler aslında e, akdeniz havzasının ve akdeniz tipi beslenmenin e, bir e, Alzheimer'dan koruyucu yanını e, gösteriyor. Bu, e, hani bırak Akdeniz'de yaşayanlarla e, kuzeyde yaşayanları birbiriyle kıyaslamayı e, Amerika'nın New York'unda yapılmış bir çalışmada Akdeniz diyeti e, daha fazla beslenen Amerikalılarla bundan e, hiç işleri olmayan Amerikalıları birbirine kıyaslayınca bu çok ciddi bir e, Columbia Üniversitesi çalışması Açık bir biçimde e, Akdeniz tipi beslenmenin e, Alzheimer'e gidişi her evresinde istatistik e, anlamlılıkta durdurduğunu e, gösteriyor. Daha, ee, daha sebze e, bitki ağırlıklı. Evet, ne, ne diyor Akdeniz tipi beslenme? Evet sebze, e, tahıl e, tamam, balık fasulye gidiyor. E, evet. İşte şarap çay e, Kuru yemiş. bütün bunları zeytin ya, elbette, bütün bunları e, Akdeniz diyeti içine. E, Med diye kısaltılıyor, e, sokmak mümkün. Ama işte yani şimdi şey de tuhaf, mesela 19 milyon diyabetik Amerika Birleşik Devletleri'nde saptanmış ve bu prediyabetik dedikleri yani diyabet öncesi şeker öncesi mi deniyor buna Türkçesi 79 milyon daha kişi yani şu anda 98 milyon insanın böyle bir problemle karşı karşıya. Şimdi eğer Alzheimer'la bu diyabet 2 ikinci tip diyabet arasında böyle bir bağlantı yavaş yavaş şekerle kurulmaya başlanınca hatta epey de bir akrabalık o zaman e, çok ciddi bir zihin e, problemi olabilir beyinde, demans yani hafızanın, algılamanın e, azalması filan gibi bir e, endişe verici bir şey ve dolayısıyla da daha iyi beslenme şeyinin, daha e, iş çevrelerinin agribizns dedikleri işte bu kesimlerin daha iyi denetlenmesi gerekir diye düşünüyor insan. Bir de Tabii en çok kullanılan bu şeker e, fruktoz mı diyorlar? E, yani mısır e, şurubu hı hı. kullanılıyor. ve Onun %90'ı %80'in üzerinde e, genetik olarak e, genetiğiyle oynanmış olduğu da düşünürse o, şimdi genetikle de ilgili çok yeni bayağı çarpıcı araştırmalar var. Çok ağır şeylere yol açtı. İkisi birden birleşince de vay haline diyor. Yani bu endüstrinin muhakkak denetlenmesi gibi bir durum e, diyor yani, insanın yani, aklına. E, kuşkusuz bir diabetçi bunu çok daha iyi cevap verir ama benim açımdan söylenecek şey gerçekten diyabetten korunma e, neredeyse eşittir. Alzheimer'den e, korunma bu son bulgularla. Genetik konusunda son derece haklısın. Hani bir takım genetik bozukluklar var ki o'daki bir mutasyon bir sonraki kuşakta e, mutlaka %50 oranında o mutasyonu taşıyorsa kişi o hastalığı e, olması anlamına geliyor. işte. Bu Guthrie e, programını yapıyoruz birlikte. Evet. İnsan bir Huntington hastalığı mutasyonunu e, taşıyorsa mutlaka ömrünün bir yaşında o hastalıkta e, sahip olacak demektir. Oysa ki alsanar böyle bir genetik hastalık değil. E, basit mendelyan mantık e, ge, geçişle nedensellik denir buna. E, daha kompleks bir genetik hastalık ve e, onlarca yatkınlık geni var. Bu evet, yatkınlık... Yoksa zaten bu kadar büyük evet. artışta izah edilemezdi genetik olsa. Evet. Yani, değil mi? Evet. Yani var bir takım yine e, mendelyan geçiş, fakat bu hastalığın yüzde beş kadarını e, açıklıyor ancak. Evet. Geri kalanı ise bu e, yatkınlık genleriyle. Bunlardan bir tanesi e, apoE geni. ApoE geninin e, e, üç tane e, protein biçimi üreti, üretebiliyor. Bu, e, sahip olunan epsilon 2, epsilon 3 ve epsilon 4 alellerine göre, e, E4 sahibi olmak e, risk, e, E2 ve E3 ise e, bu riski azaltıyor. E, enteresan bir biçimde e, Avrupa'da açık bir kuzey-güney gradyenti var E4 sahipliğinde. Kuzeyde çok daha e, yüksek, Akdeniz havzasında ise daha düşük. Bizde ve Yunanistan'da en düşük e, rakamlar söyleniyor. Şöyle bir şey, e, E4 kadim bir gen, avcı toplayıcıların e, geni. Oysa ki e, yine Akdeniz havzası çok eski bir tarım uygarlığı, ve Burada daha az temsil edilir. Dolayısıyla beslenmenin çok önemli bir rolü olduğu evet. ortaya çıkıyor. Şöyle Epsilon 4 e, sahipliği örneğin e, avcı toplayıcılığın daha hala sürdüğü o e, sahra altı halklarında Epsilon 4 sahipliği çok yüksek. Buna karşılık Alzheimer sıklığı çok düşük. Evet. Ancak e, işte gelişmiş batılı ülkelerde e, ki Herhalde bir beslenme tarzıyla birlikte epsilon 4'e sahip olmak e, Alzheimer hastalığı riskini çok yükseltiyor. Bunun tek kopyasına sahipsen 4 misli daha yükseliyor evet, tabii, tabii. riskin, iki kopyasına sahipsen 16 misli yükseliyor. Yani evet, yani Alzheimer hastalığı'nın e, temel sebebinin e, kötü beslenmeden kaynaklandığı %100 yüz kanıtlanmış bir şey diye söylenemez herhalde ama. Yani bu, bu yönde öpey kuvvetli kanıt evet, evet, evet. olduğu da söylenebiliyor ve artıyor. E, o zaman da işte bizim açık kitapta da e, önemli üstünde durduğumuz bu ihtiyatlılık prensibi uygulanması gerekir. En ufak bir şüphe varsa halk sağlığı ve genel olarak insanların ...gidişatını, hastalığını... ...sağlığını etkileyecek bir durumda... ...bundan kaçınmak gerekir... ...ilkesi pek uygulanmıyor ama hükümet... ...yani bu hükümetin... ...son olarak Türkiye'de neden... ...mesela yine yani hangi baskıyla... ...olduğu tahmin edilebilir ama... ...okullarda tekrar bu... Hı hı. ...süprüntü yiyecekleri koymasının... yiyecek içecekleri... ...üzerinde durmak ve bununla mücadele... ...etmek geliyor aklıma. Evet çok doğru yani... ...Alzheimer hastalığı eşittir e, bunama gibi düşündür. Oysa ki e, hep tekrarladığım bir gece sağlıklı yatıp ertesi gün e, bunamış olarak uyanmıyoruz. Bunun çok bir e, evveliyatı var. E, belki bir e, ilerleyici unutkanlık bu bunamanın öncesi ama bunun çok daha öncesi gerçekten e, besbelli ki çocukluk anda başlıyor ve hani koruma çalışmaları da yapılacaksa esas olarak çocukluk gençlik işte erken erişkinlik dönemleri kritik dönemler yoksa belli bir noktadan sonra artık koruma değil başlamış olan patolojik değişikliği işte elimizde olan yetersiz müdahalelerle müdahale olmaya gayret ediyoruz o da yetersiz kalıyor tabi ki evet, belki şeyi de daha henüz var mı yok mu bilmiyorum bu konudaki araştırmalar haddimi çok aştı mı fark ederek İstanbul. söylüyorum yani daha önce mesela farklı böyle bu tarz beslenmeyeden uzak olan işte dediğin gibi senin Akdeniz mesela Giritlilerin e, Girit beslenmesi özellikle çok tipik bir Akdenizmiş ama zamanla bu yiyeceklerin, hamburgerlerin, şunların, bunların bisküvilerin, şekerlerin girmesiyle dondurmaların bir bozulma olduğu da bir yerde yazıyor bir kitapta. Hı hı. Fakat e, genel böyle bir araştırma var mı bilmiyorum. Yani Adsam biraz önce sözünü ettiğin örneklerde Alzheimer oranı yoğunluğu düşük olan ama beslenme tarzını değiştirmek batı tipi standart Amerikan tarzı beslenmeye geçiş öyle diyorlar. Terim olarak geçmiş olan ülkelerde Alzheimer'daki yükselmeyi ölçen bir araştırma yapılırsa belki daha da sağlam bir şey elimize geçebilir. Ben görmedim yani bu okuduğum birkaç küçük makale çerçevesinde konuşuyorum. Ama çok önemli, hepimizin hayatını derinlemesine etkileyecek bir konudan bahsediyoruz. Senin için pek sıradan bir konu ama bizim için çok endişe verici. Aa, yani hani benim rutinim olduğu için yani sıradan değil e, evet. Yoksa ge geri kalan tümüne paylaşırım doğrusu. Evet. E, Hakan çok teşekkür ederiz. E, bu önümüzdeki yeni döneminde bu gibi konuları belki de daha ağırlıklı konuşacak programlar da inşallah olur diye e, düşünüyorum. Çünkü gittikçe hayatımızı bunlar sarıyor. Öyle basit e, bilim dünyasına ilişkin konular değil sadece. Fırsat için ben teşekkür ederim. memnuniyetle tabii her zaman. But Paul'la da kapatabiliriz programı. Earl Rudolph Paul Aslında biraz da caz çalarak bitirelim. Jazz piyanistlerinin en önemlilerinden biri Bop Tarzının da önemli Vicracılarından bir biri Thelanius Monk gibi Ve sonradan da Charlie Parker ve Dizzy Gillespie gibi Önemli müzisyenlerle de Birlikte çalışmış Bebop'un tarihinde çok önemli bir yer tutuyor Onun doğum günü 27 Eylül 1924 Onu analım 31 Temmuz 1966'da da e, oldukça genç bir sayılacak bir yaşta da ölmüştü. Ve onun Un poco loco adlı parçasıyla biraz kaçık adlı parçasıyla da bugünkü programa da son verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.